Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala tabib kulubina Muhammed Sallu ala şefii dinimizin Muhammed Bildiğiniz gibi dinimiz eh, ahlaki ilkelere prensiplere büyük önem verir Dinimizin aslında özü insanın ahlaki olarak da tekamül etmesidir. Bundan dolayıdır ki insanın ahlaki özellikler içerisinde kendisini hangi özellikler lazımsa işte onların hepsi dinimizin gereğidir. Bugün neden bahsediyoruz? Doğruluktan. Bismillahirrahmanirrahim. Ye yuhalladine temtakkullaha ve kunuu masadikin. Allah ayet-i kerimede bize buyuruyor ki ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Doğrularla. Burada iki anlamı birlikte zikrediyor. Bir tanesi toplum olarak doğru olan toplumla sadık olan kimselerle beraber olmak. Bir de söz olarak doğru sözün içerisinde olmak. Biz bugün doğru sözle ilgili konuşuyoruz. Bugün ifade etmeye çalıştığımız gibi dinimiz bize ahlaki olarak e, iyilikleri emrediyor işte cömert olmamızı emrediyor. doğru sözlü olmamızı sabırı vesaire bireysel olarak yapacağımız işlerden bahsediyoruz. Şimdi doğruluk derken şunu bilmeliyiz ki bir insan hayatı boyunca zor durumda kalmadığı sürece hiçbir şekilde yalan söyleyemez. Zor durumda kaldığı sürece de demek nedir? Bir insan ancak hayati tehlikeyle karşı karşıyaysa. Canı gitme pahası varsa o zaman bir zaruret hali söz konusudur. Bunun dışındaki durumlarda yalan yalnızca üç yerde caizdir. Ona geleceğiz. Ama önce genel olarak şundan bahsedelim ki Allah ayet-i doğrularla beraber olun buyurduğu gibi yine buyuruyor ki وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ ve وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Allah doğru söyleyen erkeklerle doğru söyleyen kadınlara, sadık olanlara cenneti hazırlamıştır ve büyük mükafat vermiştir. Yani bir insanın doğruluğunun neticesinde geleceği büyük erdemlere sahip olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala yine bize buyuruyor ki يَوْمَ sadık صَادِقِينَ O günde sadıklara, doğrulara, doğruluklara fayda verecek. Yani o gün doğru olan kimseler, dünyada sözleri doğru olan kimseler ...bu doğruluklarının semeresini yiyecekler. Yine Peygamberimizin bu noktada... ...özellikle altını çizmemiz gereken bir sözü var. Buyuruyor ki Peygamberimiz... ...kefe bilmer itmen en yahdüfe bi küllime semia. Kişiye günah olarak duyduğu her şeyi aktarması yeter. Yani biz doğru söyleyeceğiz dedik diye... ...hemen her yerde, her şeyi de söyleyecek değiliz. Her şeyin söyleneceği ve söylenmeyeceği yerler var. Doğrucu Davut olmak doğru bir şey ama her hakta her yerde tabii ki söylenmez. Onun için de yine biz bir insandan bir söz duyduğumuz zaman o sözün sıhhatini ıı, araştırmadan aktarmamız da doğru değil. Bu hadis ondan bahsediyor. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Kişiye günah olarak duyduğu her şeyi aktarması yeter. Yani bir şey duydun aktardın, duydun aktardın. Bu bile çünkü başka bir hadiste Peygamberimiz Hazreti Muaz'a bir sözü var. Hazreti Muaz biliyorsunuz Peygamberimizin Muaz bin Cebel güvendi önemli sahabelerden birisi onu Yemen'e vali olarak atadı. Hazreti Muaz'ın Yemen'e giderken ki görevlendirilme hadisi dinimizde usulde genel bir kuraldır. Bu bahsedeceğimiz hadiste de Peygamberimiz Hazreti Muaz'a sesleniyor. Diyor ki Muaz senin için Susman selamettir. Sustuğun zaman kurtuluştasın. Ama konuştuğunda da bu konuşman ya lehindedir ya da lehindedir. Eğer herhangi bir söz sarf etmiş isen bu sözden dolayı ya sevap alırsın ya da bu sözden dolayı azaba çekilirsin. Yani bir insanın e, doğru söyleyecek dedik ama her zaman da konuşacak değil. Önce buradan başlayalım. Buyuruyor ki Peygamberimiz. مَنْ ve يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيَقُ الْخَيْرًا اَوْلِيَاسْمُونَ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise ya hayır söylesin ya da sussun. Yani bir Müslüman öncelikli olarak boş sözden kendisini arındırmak durumundadır. Böyle konuşmuş olmak için boş söz, lagu dediğimiz, boşboğazlık dediğimiz, gevezelik dediğimiz genel tür konuşmalardan... İmkan nispetinde kendisini uzak tutmadı. Çünkü bir insanın ağzından çıkan her söz bir oktur. Yerinden, yayından fırlamış bir oktur. Ok nasıl ki çıktığı andan itibaren geri döndürülme şansı yok ise sözde böyledir. ağızdan çıktığı andan itibaren ya bir insana hedef almışsa o insanı yaralar ya eğer isyana giden bir söz ise o sözden dolayı karşılığını bulur. Yok eğer iyilik söylemişse de tabii ki onun karşılığını da alır. Şimdi bizim insanların böyle kullandığı işaretler vardı değil mi? Buradan yola çıktık İşler nereye gidiyoruz? Ankara'ya. Ankara'ya giderken yolla bir insan neye bakar? Tabii eskiden JPRS'ler yoktu. Araçlarda yazılmıyordu. Yollarda levhalar vardı. Ne yapıyorsun? Levhaya çıktın. Hareket ederken yoldaki levhalara bakıyorsun. Bu levhalar ne işe yarıyor? Bir insana yolu gösteriyor. Yani o levhalara baktığın zaman arzu ettiğin, ulaşmaya çalıştığın yere ulaşıyorsun. İşte bir insan içinde bu doğruluk da bir insanı cennete götüren, iyiliğe götüren bir levhadır. Peygamberimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Yani nereye götürülmüş? Bir insan doğru söylediği zaman iyilik sınıfına girmiş olur. İyilik sınıfında ise de bu kendisinin cennete girmesi için bir vesiledir. İnsan öyle çok doğru söyler ki bu doğru sözde devamlı, ısrarlı olması neticesinde Allah katında Sıddık yazılır. Sıddık'ın ne olduğunu biliyoruz. Sıddık Hazreti Ebubekir'in sıfatı burada detaya iniyor değiliz. İmam Gazali Hazretleri Sıddık doğruluk mertebesini altı sınıfa ayırmış. Sıddık en yücesi. Peygamberimiz hani İsra ve Miraç gecesinde Miraç'a çıktığı zaman döndü ve Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki ya Cebrail benim bu sözlerime kim inanır ki dediğinde sen git anlat. Ebu Bekir inanır demişti. Peygamberimiz Miraç'tan döndü. Ertesi gün insanlara ben bu gece miraca çıktım diye bu mucizeyi haber verdi. Pek çok insan inkar etti, reddetti. Olamaz bu, mümkün değil dediler. Ama Hazreti Ebu Bekir'i e gelindiği zaman o mu söyledi dedi. Eğer o söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur dedi ve Sıddık mertebesine Hazreti Ebu Bekir ulaşmış oldu. Bu Sıddık doğruluğun en son mertebesi. Hadisimizde yine Peygamberimiz devamen buyuruyor ki bir insan ee, yalan söylediği da yalan insanı facirliğe götürür. Facirlik de cehenneme götürür. Bir insan yalan söylemeye devam eder. Bu devamı ile Allah katında yalancı yazılır. Yani artık kendisi için bir sıfat haline gelmiş olur. Dolayısıyla da bir insanın yalan söylemenin de doğru söylemenin de ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yani Doğru söylediği zaman cennete giden yolu takip etmiş oluyor. Yalan söylediği zaman da cehenneme giden yolun ilk adını atmış oluyor. Söz bu kadar çok önemli. Peygamberimizin torunu Hazreti Hasan Efendimiz'e soruyorlar. Dedenizden bize neler aktarırsınız diye. Diyor ki ben dedemden şunu duydum. Da me bu ila me la Şüphe veren şeyden şüphe vermeyen şeye geç. Şüphe veren şeyi bırak şüphe vermeyeni yap. Ve Doğruluk kalipte huzurdur, yalan ise kuşkudur, sıkıntıdır. Bir insan herhangi bir işinde de yapacağı şey öncelikli olarak yaptığı işten huzur duymasıdır. Hani derler ya kalipte fetva diye kalbine danış diye eğer bir insan huzur içerisinde bir işi yapabiliyorsa o şey doğrudur. Ama eğer ondan huzursuzluk duyuyor ise yanlış yaptığının farkındaysa zaten o işten hemen uzak kalması gerekir değerli arkadaşlar biliyorsunuz peygamberimiz peygamber olarak görevlendirildikten sonra risalet, nububet görevini aldıktan sonra insanları birer birer İslam'a çağırdı bir de diplomatik faaliyetlere girişti başka ülkelerin liderlerine imparatorlarına, devlet başkanlarına krallarına mektuplar yazdı onları İslam'a davet etti Tarih boyu nasıl ki tüm peygamberler her zaman zamanlarındaki liderlerle mücadele etmişlerse peygamberimizin de pozisyonu buydu. Ebu Leheb'le mücadele etmişti. Ebu Cehil'le mücadele etmişti. Aynı zamanda başka ülkelerdeki krallara da mektuplar yazmıştı. İşte bunlardan birisi biliyorsunuz Bizans kralı Hirakli Yusa mektup yazmıştı. Onu İslam'a çağırmıştı. O da bu mektubu aldıktan sonra... Mekke'nin önde gelen insanlarıyla o zaman henüz daha İslam'la şereflenmiş olmayan Ebu Sufyan. Biliyorsunuz Uhud'da da müşrik ordusunun lideri pozisyonundaydı. Daha sonra Müslüman oldu. Ebu Sufyan'ı çağırıyor. Diyor ki ya şu peygamberlik iddia eden bu şahıs neler söylüyor size? Sorduğunda Ebu Sufyan tarif ederken diyor ki bir, o bizi Allah'a iman etmeye çağırıyor. Babamızdan bulduğumuz atalarımızdan bulduğumuz putları terk edip iman edecekmişiz. Bir buna çağırıyor. 2 bizi namaza çağırıyor. Namaz kılmamızı emrediyor. Üç bize doğru söylememizi emrediyor. Dördüncüsü namuslu ve iffetli olmamızı. Beşinci olarak da silah rahim yapmamızı akrabalık bağlarını gözetmemizi emrediyor. Burada önemli bir husus dikkatimizi çekiyor ki Peygamberimiz neyi emretmiş? Önce iman edin. Sonra namaz kılın, sonra da doğru olun demiş. Kemal كَمَا اُمِرْ Emrolunduğun gibi dost ol. Allah te Peygamberimiz'e bunu emretmişti. Peygamberimiz de imana çağırdığı kimselere imandan sonra namaz, sonra da doğru olmayı emrediyor. Yine burada bahsedeceğimiz, nakletmek istediğimiz bir hadis-i şerif daha var ki bu söz doğruluğunun dışında genel olarak dürüstlükle ilgili bir nokta. Peygamberimiz bir gün Medine'de pazarı dolaşıyor. Dolaşırken bir buğday satıcısının yanına geliyor. Çuvala eline attığında üstü kuru görünen çuvalın altları yaş. Ne oldu diye soruyor. Yağmurdan ıslanlanır söylüyor sahibi. Büyük Peygamberimiz <gülüyor> Aldatan bizden değildir. Yani bir insan alışveriş yaparken de ...normal hayatında da her zaman... ...dürüst davranmak... ...doğru olmak zorundadır. Yine Peygamberimizin... ...bu noktada önemli bir hadise şerif var. Buyuruyor ki Peygamberimiz... ...dört özellik... ...kimde varsa... ...bu insan dört dörtlük münafıktır. Kimde bu özelliklerden biri varsa... ...o kadar münafıktır. Dört tane özellik neymiş? Bir insanın dört dörtlük... ...halis, muhlis, münafık olmasıdır. Bunlardan birincisi konuştuğu zaman yalan konuşmak münafıkların birinci özelliği bu yalan söylüyor olmak İkincisi, bir emanet verildiği zaman emanete hiyanet etmek ikinci özelliği münafıkların bu üçüncüsü söz verdiği zaman sözünde durmaz münafık dördüncü özellik ise ikili ilişkide husumete girdiği zaman aşırı davranır bu aslında bizim toplumumuzda maalesef dindar insanlarımızda da maalesef yaygın olan bir kötü özellik. ilk üçü hemen herkes bir şekilde benimsiyor. Yalanın da kötü olduğunu, emanete hiyanetin de kötü olduğunu, sözünden dönmenin de kötü olduğunu herkes biliyor ama dördüncüsünde biraz gevşek davranıyoruz. O da ne? O da bir insanın haklı da olsa ikili ilişkide bir insanla tartışmaya girdiği zaman Aşırı gitmemesi. Bu aşırı gitmek de haddi aşar derecesinde. Hani adam oluyor bazen alacağı var. Söke söke ciğerini sökecek. Sanki karşısındakinin. Bu doğru değil arkadaşlar. Bir insanın e, tartışmada da çok ileri gitmesi bir münafıklık alameti. Şimdi başta okuduğumuz ayet-i kerimeye tekrar dönüyoruz. allah Teala peygamberleri överken de اِنَّهُ كَانَ صُدِّقَ النَّبِيَّا peygamberlerin sıdık olduklarından bahsediyor biliyoruz ki peygamberlerin başka insanlarda olmayan temel özellikleri var bu özelliklerin başında ismet gelir bir de sıdık gelir ismet nedir? masum oluşları sıdık da doğru oluşları peygamberler asla hayatları boyunca yalan söylemezler böyle oldukları için de sözleri tutarlıdır sözlerinin de bir tesiri vardır. Sıdık özelliği, doğru sözlü olmak nedir? Peygamber özelliğidir. Şimdi doğru söz önemliyken yalanın ne anlama geldiğini de hepimiz yine biliyoruz. Nedir yalan arkadaşlar? Yalan bir insanın peygamberimize soruyorlar. Ya Resulullah Müslüman şu hataları işler mi diye. İşte e, Müslüman diyorlar hırsızlık yapar mı? Yapabilir diyor. Zina eder mi? Yapabilir diyor. İşte şu günah işler mi? Yapabilir. Bunu yapabilir. Yalan. Yalan söylemez diyor. Yalana geldiği zaman bir Müslüman yalan söylemez. Çünkü yalan bir insanda yalan söylediği zaman iman elbisesi o insandan çıkar. Yalan söyledikten sonra tekrar o elbise üzerine giymiş olur. Dolayısıyla da bundan dolayıdır ki bir bir Müslümanın hayatta yapamayacağı akabahat, su, suç yalandır. Bir insan asla bir Müslüman hiçbir şekilde yalan söyleyemez. Tabi son dönemlerde modu oldu. Pembe yalan, beyaz yalan, kuyruklu yalan, efendim işte e, ma mavi yalan, bilmem işte siyah yalan gibi, büyük yalan, küçük yalan. Arkadaşlar bunların hepsi de safsatadır. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Yalanın pembesi de beyazı da olmaz, siyahı da olmaz. Yalan yalandır. Yalanın küçüğü de büyüğü de yalandır. Bazı şeylerde zaten, Yalan da hadis şerifte peygamberimiz buyuruyor ki bize üç şeyin şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Hanginin? Birincisi nikah. Bir insan e, nikahta hiçbir şekilde şaka yapamaz. Yani eğer hanımına şaka olsun diye boşaldığını söylese o nikah düşer. Ya da bir insanla şaka olsun diye nikah kıymış olsa o nikah gerçekleşir. Nikahta şaka olmaz. Başka İmanda şaka olmaz. Bir insan sadece dalga geçebilmek için, bir insanları güldürmek için, Allah korusun, Hristiyan olduğunu söylese, o anda imanı gider. İman şaka götürmez. Üçüncü olarak da yalan. Yalanda da hiçbir şekilde şaka olmaz. Bir insan şakadan da olsa, yalan söylerse, yalan günahını üstlenmiş olur. O günahı işlemiş olur. Tabi burada yalan, bu kadar yalan yalan diyoruz ama yalanın, söylenmesi mümkün olan yerlerde var. Nerede var? Üç yerde de yalanın söylenmesi mümkündür. Bunlardan bir tanesi savaş esnasında. Bir insan savaştayken e, harp hiledir. Hadis-i Şerif'i gereğe harp esnasında hile yapabilir. Dolayısıyla orada da yalan söylemesine cevaz verilmiştir. Ki bu konuda Hazreti Ali'den bir rivayet gelir. Hazreti Ali savaşta bir gün düşmanla karşı karşıya kalmış. Düşmanın elinde kılıç. ...Hazreti Ali'yi çekip vuracak, tam öldüreceği sırada dönüyor diyor ki, seni benden kim kurtaracak, sen ne olacaksın şimdi diyor. Burada tabii hani futbol maçlarını herkes bilir, şimdi adam forvet, gol atacağı zaman ayağında top ilerler, ilerler, artık karşı de geçer, ne yapar? Seyirciye gıcık vermek için, onların moralini bozmak için bekler böyle, birkaç sene bekler, öyle gol atar. Ama ne olur o zaman çok kuvvetli bir oyuncu da gelir adamı devreye gol atamaz Şimdi işte bu e, Hz Ali'nin düşmanı da Seni kim kurtaracak diye kesin öldürecek o esnadayken Elinde kılıç konuşuyor Hz Ali de parmağıyla arkayı gösteriyor adamın arkasını Yani şu arkamdaki kişi var ya o beni kurtaracak gibi işaret ediyor Adam da o anda acaba arkamda kim var diye birden dönüyor Döndüğü esnada Hazreti Ali el çabukluğuyla kendi kılıcını çıkarıyor. Düşmanlığı etkisiz hale getiriyor. Bu da işte savaşta savaşta yalan söylemenin caiz olduğuna dair zikrediliyor. Bunun dışında başka ne zaman? Kar koca arasında biliyorsunuz dinimiz aile mefhumuna büyük önem vermiştir. Allah'ın en sevmediği helal talaktır, boşanmadır. Asla müsaade etmemiş değildir. Başka Hristiyanlarda olduğu gibi bir insan kötü bir kadınla da evlenmiş olsa ilel ebed asla vakata hiçbir şekilde ayrılamaz diye bu kadar bir zorunluluk vermemiş, izin vermiş ama buna da hiç hoş karşılamadan izin vermiş. Bir insan hayat hiçbir şekilde idame ettirilmesi mümkün değil ise ona izin vermiş ama bununla beraber evliliğin devam edebilmesi için de her türlü tedbir almıştır. Her türlü e, önlemi almış ve o evrenin devamı için. işte bunlardan birisi de bir insanlık suçu olmasına rağmen en büyük kabahatlerden biri olmasına rağmen karı koca arasında ilişkileri düzeltme babından yalan söylenmesine izin verilmiştir. Tabi üçüncü olarak da e, yalan ne zaman söylenmesi mümkündür. Yalanın e, üçüncü söylenmesi mümkün olan yerde bir insanın Hangi halindedir? Savaş halindedir dedik. Karı koca halinde dedik. Evet. evet şimdi tabii bizim burada söyleyeceğimiz başka bir nokta daha var arkadaşlar. O da son derece önemli. Üçüncüsü de küsler barıştırmak gerektiği zaman. Dinimiz Müslüman toplumun içerisinde bireylerin birbirleriyle müspet ilişkiler olmas içinde olmasına önem verir. Müslümanın kardeşiyle üç günden fazla küs olmasına izin vermez. İki Müslüman küsmüş ise bunları barıştırmak için gerekirse yalan söylenebilir. Ama bunların dışında hiçbir şekilde yalan söylenmez. Şimdi burada İmam Maverdi Hazretleri'nin sözüne yer vermek istiyoruz. İmam Maverdi Hazretleri diyor ki bir insanın şu dört sebepten dolayı mutlak surette doğruyu söylemesi gerekir. Birincisi akılın gereği olarak, akıl bir insana doğruluğu emreder. Akıllı bir insan menfaatinin her zaman doğru olmada olduğunu görür. Dolayısıyla akıllı ise bir insan, akıl ise bir insan doğru, doğru söyler. İkincisi, ikincisi de dini olarak biliyoruz ki İslamiyet insanlara doğru olmayı emretmiştir. Akıllı yoksa bir insanın ...dindar olduğu için... ...doğru söylemesi lazım. Eğer... ...bunu da yetersiz görürse... ...üçüncü olarak kişilik babından... ...karakterli bir insan... ...karakterini koruması açısından... ...insanlara itibarını... ...güvenilirliğini sağlayabilmesi açısından... ...doğru söylemesi gerekir. Dördüncü olarak da... ...bir insanın itibarı noktasında... ...herkes şerefle... ...haysiyetle, onurla anılmak ister. Hiç kimse... Kötü bir insan olarak piyasa dünya yapmak istemez, yalancı bir insan da insanlar nezdinde de makul, gö kabul gören bir insan değildir. Bundan dolayı da bir insan itibarını korumak için e, karakterli kişilik sahibi bir insan olabilme açısından muhakkak doğru söylemek zorundadır. Biz burada e, bu noktada doğruluktan bahsederken Peygamberimizin şu hadisini de, ...hatırlamak durumundayız... ...Peygamberimiz buyuruyor ki... ...yalan rızkı azaltır... ...bir insanın... ...yani doğru söylemenin aynı zamanda ekonomiye katkısını da görüyoruz... ...hani bugün televizyonlarda seyrediyoruz... ...işte falan kişinin ayağı kaydı... ...ekonomi borçlar alt üst oldu... ...yok böyle bir şey ama burada var... ...bir insan demek ki doğru söylediği zaman... ...doğru söylediği zaman... ...bunun ekonomiye de olumlu katkısı oluyormuş... ...neden? Yalan bereketi azaltır... Yalan rızgı azaltır diye. Onun için de bereket babından da e, doğruluğun peşinde olmak durumundayız. Yine değerli arkadaşlar, Peygamberimiz bize bu noktada çarpıcı bir misalle şöyle buyuruyor. Ben size e, kötülüklerin en büyüğünü, günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Dediğinde sahabeler buyurun Ya Resulullah dediğinde buyuruyor ki, en büyük günah insanın katil olmasıdır. Haksız yere bir insanı öldürmesi. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Katil. Sonra ana babaya zulmetmek. Sonra yalan yere yemin etmek. Bu üç tane günah insanın işleyebileceği en büyük günahtır buyuruyor Peygamberimiz. Yine buyuruyor ki müminde her huy bulunabilir ama mümin asla hain ve yalancı olamaz. Müminin olamayacak iki tane durumu diyor Peygamberimiz. Yalancı ve hain olması bunlar Müslüman'ın asla olamayacağı şeylerdir. Yine İmam-ı Şabi Hazretleri'nin de bu noktada bir ikazı var. İmam-ı Şabi Hazretleri diyor ki, Yalancı ile cimri cehennemdedir. Ama hangisinin daha derinde olduğunu bilmiyorum diyor. Onun için de burada da e, cimriliğinin kötülüğünü de bununla birlikte görmüş oluyoruz. Ve... Dolayısıyla da doğruluğun önemini yani yalancı olan kimsenin, yalancı olan kimsenin bulunacağı yerle de mukayese edilmiş oluyor. Değerli arkadaşlar, elbette az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi doğruluk bir insanın hayatı boyunca kendisine ilke edilmesi gereken en önemli özelliklerden birisidir. Ki bir insan... Ee, yalan söylediği zaman imanı üzerinden çıkar, iman elbisesi çıkar. Yalanı bittikten sonra geri gelir dedik. Doğrularla beraber olmamızı Allah Teala bize emretmişti. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Kehf suresinde esabı Kehf'in e, köpeği olan Kıtmir'den bahsediliyor. Kıtmir orada vekel buhum bersi tun diraihi bil wasit. İşte köpek, e, onların köpeklere. ...ayaklarını ortaya uzatmış yatıyordu diye Allah ayet-i kerimede bize bunu anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de köpeğin kendisinden bahsediliyor. Ve biz de bu ayeti okumakla, köpen ne yaptığını okumakla sevap elde ediyoruz. Burayı düşündüğümüz takdirde gerçekten çok ince bir noktayla karşı karşıya kaldığımızı göreceğiz. O da şu ki, o köpek sadıklarla beraber, eshab-ı beraber olduğu için... Onların dostu, arkadaşı olduğu için, onlara refakat ettiği için cennette bulunacak. Ve biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de onun ismini anmakla, onun ismini okuyarak sevap kazanmış oluyoruz. Onun için de bu noktadan da doğruluğun, doğru söylemenin ve doğrularla beraber olmanın önemini bir kez daha kavramış oluyoruz. Yine bizim burada bahsetmemiz gereken bir başka nokta da şu. Hani meşhur Lokman Hekim Hazretleri var, Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen. Lokman Hekim Hazretleri ile ilgili İmam Malik soruyor. Diyor ki, Lokman Hekim hazretlerine sormuşlar İmam Malik'in rivayeti. Sen bu dereceyi nasıl elde ettin? Hekim ünvanını, Lokman Hekim nasıl oldun dediklerinde diyor ki bak, ben şu dört şeyi yaparak bu dereceye ulaştım. Onlardan birincisi, hep doğru söyledim. Hiç yalan söylemedim. İkincisi, emaneti yerine getirdim. Üçüncüsü, beni ilgilendirmeyen şeyleri terk ettim. Dördüncüsü de ahde vefa gösterdim. Bu dört özelliğimle, dört ezelliğimle bu mertebeye ulaştım diyor Lokman Hekim Hazretleri. Ama bu dört özelliğin birincisi neydi? Doğru söz söylemesiydi. Ve yine hadis kitaplarında rivayet edilen bir önemli husus vardır. O da şudur, İmam Buhari Hazretleri bir gün bir hadis rivayeti için uzun yollar kat ediyor. Tabi eski dönemlerde bugünkü bir işte falan otobüse bin git falan uçağa bin git yok böyle bir şey. Ata biniyor günlerce gecelerce seyahat ediyor. Uzun bir seyahat sonunda hani biliyorsunuz peygamberimizin vefatından bir süre sonra... Önce Kur'an-ı Kerim'in tedbirini gerçekleşti ardından da hadislerin tedbirine geçilmişti. O zaman tek bir hadisi bulmak için daha uzun yollar kat ediliyordu. Ne zaman ki çok uzun bir yer sonra bir tane sahabi bir kişi rastladı. O kişiden hadis rivayet edecek ama hadis rivayet edeceği adamın da atıyla uğraştığını gördü. Gitti ki at atıyla uğraşıyor atına boş kabı tutuyor ağzına yem verecekmiş gibi yapıyor atı aldatıyor bunu gördüğü anda o kadar çok uzun yolu kat etmiş olmasına rağmen adamla iki kelime dahi konuşmadan geri dönüyor diyor ki bu adam atı aldatıyorsa hadislere kim bilir ne yapar ki bunun hadisine güvenilmez onun için bir insanın e, bizzat e, şifahi olarak yalan sözleri sarf etmesinin dışında davranış olarak da bir insanları aldatacak tavırda olmaması gerekir. Bu noktada Abdullah İbni Amir Hazretlerinin bir rivayeti var. Bu, diyor ki biz bir gün evimizde peygamberimiz misafir idi. Annem de o esnada bana seslendi. Gel oğlum sana bir şey vereceğim dedi. Peygamberimiz sordu. Sen buna ne vereceksin? Yarasıyor Allah bir hurma vereceğim dedi annemde. Peygamberimiz bunun üzerine dedi ki şayet sen buna bir şey vermeyecek olup da çocuğu kandırmak için çağırmış olsaydın gel bir şey vereceğim deyip de vermemiş olsaydın sen yalan e, hükmü e, kazanmış olacaktın. Yalan söylemiş olacaktın. Yalan e, vebalini elde etmiş olacaktın diye Peygamberimiz e, o kadını ikaz ediyor. Dolayısıyla da bir insanın yani çocuğa da dahil hiçbir şekilde, hiçbir şekilde yalan söylememesi, hiç kimseyi aldatmamaya çalışması gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet, yine Peygamberimizin bir başka sözü de değerli kardeşlerim şu, kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Bir insanın imanın doğru olabilmesinin yolu nereden geçiyor? Kalbinden. Eğer kalbi sağlam değilse, böyle diliyle söylemesinin, görünüşte dindar olmasının bir anlamı yok. Temeli nereden? Kalpten geçiyor. Kalp nereden geçiyor? Kalpte dilden. Eğer bir insanın dili doğru değil ise, eğer yalan söyleyebiliyor ise, hakkın dışına dili çıkabiliyor ise, o zaman o insanın kalbinin de düzelmesi mümkün değil. Yine Peygamberimizin insanın diliyle ilgili, yani ne dedik doğru söyleyeceğiz dedik Doğru söylemenin dışında bir de doğru söylemenin dışında e, insanları taciz etme noktası da var ki peygamberimiz el Müslim menselim el Müslüman milli sei Müslüman kimse insanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir buyuruyor Müslüman olmanın şartı neymiş başkalarına zarar vermemek elinden bir zarar gelecek. Ya da dilinden bir zarar gelecek diye bir insan eğer endişede bulunuyor ise o insanın biraz kendisinden kuşku duyması gerekiyor. Şimdi burada bir hikaye var ama bu bir insan yalan söylerken de yalanın ölçüsünü bilecek. Şimdi padişah bir gün yarış yapmış. Demiş ki kim bana bir yalan söyleyebilirse ben ona bir kese altın vereceğim. Tabi bu yalan yarışı bu ya. Yalan yarışı olunca herkes bir yalan uydurmaya başlamış. Herkes işte mesela demiş ki efendim demiş bir tane kuş aslanı kaptı yuvasına götürdü parçaladı. Padişah demiş yok bu yalan filan değil. Niye? O sizin kuş dediğiniz demiş kartaldı. O aslan dediğiniz de daha minik yavru yeni doğmuş kuzu büyüklüğünde bir şeydi. Kartal aldı. İşte yavruyu götürdü. Bu normal demiş. Bu olmayacak bir şey değil. Bu yarışı kaybetmiş. Sıradaki, sıradaki gelmiş. At bakayım yalanını, yalan atıyor. Demiş ki, efendim komşu ülkede bir eşe, affedersiniz eşe, kral yapmışlar. Padişah bakmış bakmış, bu bana mı söyleniyor diye. Sonra demiş yok, bu da normal bir hadise. Nedir bu? Padişah pencereye çıkmış, tam dışarıyı seyrederken, o arada e, eğilmiş, başındaki taş düşmüş. Aşağıda da affedersiniz eşek varmış. Taç eşeğin başına düşmüş. Taç kimdeyse kral odur demişler. Birkaç dakikalığına eşek kral olmuş. Bu da yalan değil demiş. Bu da kaybetmiş. Sıradaki gelsin demişler. Sıradaki geçmiş. Bu da ok, okla ilgili bir uyduruyor duruyor. İşte efendim demiş ben bir ok attım. Gökyüzüne ok fırlattım. Bu ok tam 6 ay sonra döndü döndü geldi benim üzerime geri düştü. Ondan sonra padişah durmuş durmuş demiş ki: "6 ay sonra demiş ki, yok bu da yalan değil. Niye?" demiş, ki, "Sen oku oku attığın anda yanında bir ağaç vardı. Oku ok, ağacın üzerine takıldı. Sonra sonbahar mevsimi oldu. İşte yapraklar dökülmeye başlayınca ok da döküldü. Tam da sen oradan geçiyordun." tekrar geri gelmişti ne oldu diye o ok başına düştü kimden söylese hepsine böyle uyduruyormuş en sonunda bizim akıl haberin birisi gelmiş demiş ki padişahım hatırlarsanız babam bir tarihte size bir kese altın vermişti altın vermişti ondan sonra demiş ki e, altın vermiş demiş demiş padişahım yalan mı doğru mu bu söz demiş her şey yalan yalan diyor ya demiş ki yalansa ben yarışı kazandım Yok doğruysam alacağımı istiyorum. Şimdi onun içinde yani bazen böyle bir işin yalan mıydı doğru muydu bunu tartışmanın da bir alemi yok. Bir insan ne yapacak? Doğruyu söyleyecek her zaman ama her doğru da elbette ki her yerde söylenmez. Doğrunun da bazı söyleneceği yerler vardır. Hani meşhur bir misaldır. Selamun Aleyküm kör kadı. Adam gelmiş mahkemeye. Mahkemeye giderken Hakim işte gözünden problemli birisiymiş, göz özürlüymüş... ...kör diye selam vermiş, kör diye selam vererek... ...adamın gözüne değnek dürtmende bir alemi yok. Bir insan elbette doğrular söylemeli ama doğruyu da söyleyeceği... ...yani genel kural şu ki... ...bir insanın her söylediği doğru olmalıdır, elhak doğru... ...ama her doğru da her yerde söylenmez... ...sözü dinleyeceğine söyle dinleyene söylemelidir... Bazen orta yerlerde bir insanlar işte nasihat çekmeye kalkışır. Halbuki eğer sizi dinleyen kimse yok ise eğer sözünüzün bir karşılığı yok ise eğer muhataplar sizi itibara almıyor ise o zaman o sözü de ayak altına almanın da bir gereği yoktur. Ve en önemlisi de başta da söylediğimiz gibi Peygamberimizin hadis-i şerifi Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya sussun. Yani bir insanın Esas yapacağı şey, doğru ve yalan söylemek, bunların hepsi bir yana esas hayır söylemektir. Hayatımız boyunca ağzımızdan çıkacak her bir cümle hayır olmalıdır. Eğer hayır söylüyor değil isek, o zaman susmamız çok daha evladır. Evet, böylelikle bu noktayı da inşallah burada bu konuyu da noktalamış oluyoruz. Ve diyoruz ki, hayatımız boyunca hiçbir zaman, Doğru sözden, haktan ayrılmamalıyız. İşlerimizde dürüst ve doğru olmalıyız. Sözlerimizde doğru sözlü kimseler olmalıyız. Ve doğrularla, sadıklarla beraber olmalıyız. Yalancıların içerisinde yer alıp doğru olmanın da bir anlamı yok. Bir insan e, bu noktada kendisinin bulunduğu, yer, bulunduğu yerinde sadıkların bir parçası olmasına dikkat etmelidir. Evet.